Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latih, mübarek, mücelli, musaffa, faak, ruhu tayyibelerine, ehli biyettin, eshab-ı kiramın, enbiya-i izanımız, saadat kiram hazaratına, cümlemizin geçmişlerine, ruhu şeriflerine, vatanımızın, milletimizin selametine, şerirlerin şerlinden muhafazasına, bugün düğün merasimini yaptığımız evlatlarımızın dünya ve ahiret saadetleri için bu niyaz ile bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas olsun daim Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın ahir zaman ümmetine en büyük iki nimeti, birincisi Kur'an'ı muhatap olması, Kur'an'la hidayet bulması, Kur'an'la dünyadaki saadet temin etmesi, kabirdeki saadet temin etmesi, ahiretteki yolculuğunda kolaylığın nasip olması Onların cennet yolculuğu. İkincisi ve ma esnaki illa rahmeten lil alemin buyuruluyor. Efendimiz Cenab-ı Hak bütün alemlere bir rahmet ve bir armağan olarak gönderdi. Ümmeti Muhammed olmanın büyük nimeti, büyük armağan. Hayatımızın her safhasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sele Efendimizin haliyle ölçü olması bir fiili kıstas olması. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Aile hayatının fiili kıstas. Ticari hayatta, içtimai hayatta, kalbi vasıflarda, ibadette, davranışlarda fiili kıstas. Cenab-ı Hak bir insan yaratıyor, sanat harikası. O bütün insanlara bir ölçü olacak. İnsanlar o insanlara yaklaşmakla o insanı yakından tanımakla, o insanı muhabbet duymakla huzur bulacak. Dünyada bir cennet hayatı olacak, kabirde bir cennet bahçesi olacak, ahirette kıyamet günü o zor infilak gününde de onun şefaatine mahsur olacağız. onun ebedi bir saadet. Cenab-ı Hak o sanat harikasını izah ediyor, sen en güzel bir ahlak üzresin buyuruyor. İnsanı diğer bütün mahlukattan ayıran en Farik vasıf ahlak. Yani insani haysiyete kavuşturması. Ahlak, diğer mahlukatın vasıflarından sıyrılarak insani vasıfa yüceli bilmek. Aile hayatı, insana ait bir keyfiyet. Diğer mahlukatta ancak bir tesessüm var. Ayet-i Kere'de gibi, gibi hiçbir sıfat yok. Demek ki insan ayet-i kerimelerin muhtevası içinde nasıl bir aile hayatı yaşarsa o şekilde bir huzurlu bir dünya hayatı ve bu huzurlu dünya hayatı onun bir ahiret hayatına hazırlık durumuna getirir. Okunan ayet-i kerimeler Cenab-ı Hak kendinizden, içinizden eşler yarattık buyuruyor. Yani bildiğiniz insansın, cinsinizden. Yani kadın, erkek birbirini tamamlayan boyutlara. Ve bu aile hayatında da üç vasfı bildiriyor Cenab-ı Hak. Lites günü. Yani aile hayatında bir sükunet var, bir huzur bulma. Aile hayatı huzurlu olacak ki, gündüz hayatında beşeri hayat o şekilde bir huzurlu olacak. İkincisi, meveddeten. Arada bir sevgi olacak, muhabbet olacak. Cenab-ı Hakın Vedud, Ya Vedud esmasının bir tecellisi olacak. O muhabbet gündüze de aksedecek. İçtimai hayatımızda da aksedecek. Huzurlu olacağız. Üçüncü vasıf rahmeten Cenab-ı Hak buyuruyor. Birbirlerine merhametli olacaklar. Birbirlerine rahmet olacaklar. Dar zamanlarda, geniş zamanlarda birbirine destek olacak, Yani birbirine baston olacaklar. Bilhassa yaşlandıklarında birbirine baston hale gelecekler. Birbirinin dert ortağı olacaklar. Ve bu üç vasıfla bir aile hayatı kurulduğu zaman o aile hayatı bir cennet hayatı olmuş oluyor. Yine bir ibretli bir hadise. Cenab-ı Hak hep tefekküre davet ediyor. İki meçhul insan birbirine en yakın bir dost hale geliyor. Birbirinin dert ortağı oluyor. Ayrıldıkları anne ve baba evlere Kurdukları yuva O ayrıldıkları evlerden daha sıcak Daha hoş hale geliyor Bu da bir hikmet tecellisi Aile hayatındaki Allah nasip ederse Yavrular oluyor O, o yavrular da kalbi bağlantıları arttırıyor Daima tefekkür Kendin nasıl meydana geldin, Bu yavru nasıl meydana geldi Şeklini biçimini kim çizdi Ana babanın bir haberi var mıydı yani ana babaya evlatlar emanet olarak verilecek. Anne baba onları hayır hasenatla dolduracak. Diğer bir ayet kerimede, okunan ayet-i kerimede, Cenab-ı Hak bu evlilik hayatı bir huzur hayatı olması. Çünkü kadın ve erkek birbirinin tamamlayan boyutları. Vahtaniyet yalnız Cenab-ı Hakk'a ait. Bütün maddeler, kimevi maddeler, nebati hayvani ve insani çift olarak birbirini tamamlıyor. Çünkü teknik tek Cenab-ı Hakk'a ait. Kimi bir formüllere baktığı artı eksik geliyor devam. Birbirini tamamlıyor. Bitkilerde öyle. Aşılanmalar vesaire. Hayvanatta öyle. Tesessül çiftli oluyor. İnsanda hem teselli oluyor hem de kemal oluyor. Olgunluğa vesile olması lazım. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı bir vesile olması. <gülüyor> Cenab-ı Hak ayet-i kerimede aranızdaki bekarlara ve muhtaç insanlara onlar evlilik çağına geldiği zaman evlendirin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir emri ilahi. Eğer bunlar fakir ise de korkmayın diyor. Onun rızkını verecek Cenab-ı Haktır diyor. Kendi lütfu ile Cenab-ı Hak ona zenginleştirir buyuruluyor. Allah geniş bir lütuf sahibidir. O herşeyi bilendir buyuruyor. Yani siz kendinize göre bir hesap yapmayın buyuruyor. Rızkı verecek Cenab-ı Hak. Yine hadis şerifte en faziletli amellerden biri bu evlenmelere teşvik olmuş oluyor. Fakat burada sadece bir dikkat edilecek husus var. Burada hatır gönül olmaz. Burada iki tarafın küfü olması zaruri. Yani birbirine kalbi hayatları, kalbi karakterleri denk olması lazım. Yani denk olmazsa huzur olmaz. Misal olarak bir ayda bir merik dünyasındaysa iki dünyayı tek dünyada toplayamaz. Onun için küfür zaruri. Bu vesile olacak kimselerin bu küfüve dikkat etmesi şart. Bir tane Mevlana Hazreti diyor sana diyor bir ayakkabı ayağını dar ve yadı bol gelirse öbürü bir iş görmez buyuruyor. Bu da vasıta olanların bu işe dikkat etmesi. Yine Muhittin Arabi Hazretleri buyuruyor ki, bu işte vasıta olan kimse Allah rızası için ivatsız ve garetsiz, hasbeten lila, iki insanı mesut etmek için. Bunun en büyük bir ibadetlerden olduğunu, bunlardan meydana gelen nesillerde de onların güzel, ameli, salih işlerinde de kendisine bir sadaka-i cariye olacağını onun mesut hayatı, ibadetlerinde, taahhütlerinde, evlatları yetiştirmesinde aldıkları ecirler, sebep olanlara da bu ecirlerin intikal edeceğine, bütün Arabi Hazretleri bahsediyor. Fakat burada da tabii çok dikkat etmek lazım. İki tarafın birbirine küfü olması. Hadis-i Şerif'te kim Allah için verir, infak eder, Allah-u Teala için kötülüklerden men eder, nehi ani münkerde bulunur allah Teala için sever Halik'in nazarıyla bütün mahlukarda bakış tarzı kazanır allah Teala için Allah'tan uzaklaştığı şeylerden buz eder ve bekarları evlendirirse yani bütün işlerini Allah rızası için yaparsa imanı kemale ermiş olur buyuruyor Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz Bu için ecdadımıza baktığınızda Osmanlılar'da 26.600 küsur vakıf kuruluyor bunlarda yetim kızlar Eytam, Eramil vesaire bütün muhtaçların ihtiyaçlarını görebilme. Cenab-ı Hak müminin merhametli olmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim'de en çok Rahman ve Rahim esması geçiyor. Merhamet nedir? Merhamet sende olanın, onda olmayanı senin ikram etmendir. Yani onun boşluğunu senin telafi etmendir. Efendimiz buyuruyor, talimatlarından, bu Efendimizin Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzını gösteriyor. Bir kişi diyor vefat ettiği zaman diyor miras bırakırsa diyor, o diyor mirasçılarına aittir diyor. Efendimiz. Borç bırakırsa diyor, o borç bana aittir diyor. Yetim bırakırsa diyor, o diyor yetim bana aittir buyuruyor. Yer okunan ayet-i kerime nasıl bir aile düzeni olacak? Nasıl bir toplum olacak? Nasıl bir evlatlar yetiştirilecek? Cenab-ı Rabbena min ezvâcinâ Bize bir dua talimini Cenab-ı Hak bildiriyor. O dua halinde olmamızı. Gözümüzün nuru olacak aileler. Yani salih salihâ aileler. İhya Keram Müdüveyyihanesi Sayın Sadize Allah verir. Allah yardım eder kuluna. Onun için ee, gözümüzün nuru olacak aileler, zevceler temin edebilme. O şekilde yetiştirebilme. Onlardan çıkacak nesiller kurreta yine, yine o nesillerin yetiştirme, gözümüzün nuru olacak nesiller. Öyle bir huzur toplumu meydana gelecek. Ve bu huzur toplumu ve calin alim müttakini imama bir takva toplumu olacak. Allah'ı seven bir toplum olacak. Allah'tan korkan, hakkı hukuka, hakkı, hukuka dikkat eden bir toplum olacak. Biz nasıl olacağız o toplumda? Ve caninali müttakini imama, o toplumda bir önder olmaya, bir rehber olmanın sıfatında olacağız. Cenab-ı Hak böyle bir toplum tarz arzuydu. İşte asıl saadet toplumu mu? Bu şekilde bir toplumdu. Göz nuru olacak aileler vardı, göz nuru olacak bir nesil yetişiyordu ve Toplumu bir takva toplumuydı, bir örnek toplum, Aslı sadir toplumu. Hatta meşhur İslam Hukuku metodolojisinin önde giren siyemalıdan Karafi diyor ki, Hz. Muhammed'in de Sallallahu Aleyhi ve Sellem hiçbir mucize olmasaydı diyor, onun yetiştirdiği insan nesli toplum onun Peygamberliğine en büyük bir delildi. Cenab-ı Hak bize de ayet i Kerim'de o toplumu o toplumda olmamızı istiyor. Ve cehenni yani, Ali müttakini imama bir takva toplumu içinde olmamızı Cenab-ı Hak arzu ediyor.